Bölüm 231 Oruçluyu İftar Ettirmek Hadis 1266 Zeyd İbni Halid el-Cühenî'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu, iftar ettirirse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Hadis 1267. Ümmü Umara el-Ensariyye'den Allah ondan razı olsun bize bildirilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evime geldi. Ben de yemek çıkardım. Bana, sen de ye, teklifinde bulundu. Ümmü Umar'a, ben oruçluyum, dedi. Bunun üzerine, Rasûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Oruçlu bir kimsenin yanında, yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya kadar, veya karınlarını doyuruncaya kadar, melekler, o oruçluya dua ederler. Hadis 1268. Enes'ten Allah ondan razı olsun bize bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Said İbni Ubade'nin yanına geldiğinde saat bir parça ekmek ve zeytinyağı çıkarıp Rasulullah'a ikram etti. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra şöyle dua etti: Sofranda oruçlular iftar etsin. Yemeklerinizi iyi kimseler yesin. Melekler size dua etsin.